FAN ikliminden SESLER VE SÖZLER Merhaba değerli dinleyenler TRT Radyo 1'den İstanbul'dan sesleniyoruz sizlere. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Saniye Öztürk. Efendim geçtiğimiz günlerde Hayat İnanç hocam misafirimiz olmuştu. Sohbeti su gibi böyle akıp gitmişti. Tadı damağımızda kalmıştı. Sağ olsun bir kez daha konuğumuz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Safalar hoş getirdiniz. Bir kez daha olun. Hocam bugün biraz şiirden, şiir medeniyetinden, irfan geleneğimiz içinde şiirin yerinden, divan edebiyatının, divan şiirinin insana ne kattığından konuşalım sizi Anlıyor. dinleyelim istiyorum ee, çok güçlü bir damar olarak evet. e, aslında görüyorum hocam ben evet. şiiri geleneğimize medeniyetimize baktığımızda birçok şey şiir diliyle taşınmış evet. bugüne ve geleceğe de öyle taşınacak buradan başlarsa. kalıcılığını sağlıyor ezberlenmesini hafızalarda tutulmasını bozulmaktan korunmasını mesela Hazreti Mevlana altı bin küsur beyt mesnevi şerifi manzum yazdı şiir yoluyla hikmet nakletmek kolay bazı kolaylıklar var, ezberleniyor, bozulmaktan korunmuş oluyor, nakli mümkün, yüzlerce yıl sonra dahi elde kalıyor. Mesela Hazreti Mevlana Mesnevi-i Şerif'i pekala Nesir'de yazabiliriz ama Nazım'la 900 yıllık bir eser olarak hala bir defa vezinli ölçülü altın tartar gibi öyle bir kelime girip çıkması mümkün değil yani. Sağlamlığını sağlıyor, daha da mühim estetik cihetten insan güzel söze karşı meftun kalbi bağlanıyor, tesiri daha kolay oluyor. Şiir bizde hikmeti taşımak için bir vasıta olarak en az 6 asır hükmünü icra etmiş, çok başarılı bir yol olarak yaşamıştır. İnsan olduğunun ihtiyacını bilmek ve onu düşünmek öncelikli. Midesi acıkır insan oğlunun, bunu herkes bilir. Çaresi ekmek çorbadır da kafası acıkır, bilgi ve hikmet ister. Kalbi acıkır, aşkla muhabbet ister, iman ister. Şiirimiz bu son iki açlığın çaresidir bizde. Hem hikmet hem muhabbet şiirimizle, özellikle divan şiiriyle altı asır boyunca tedavül etmiş, piyasada dolaşmış, insanlara ulaşmış. Nabi merhum bir şiir söylüyor, Osmanlı coğrafyasında herkes ezberliyor. Baki merhum bir şiir söylüyor. Bir hafta sonra bakıyorsunuz matbaa yok. Ama dilden dile, kulaktan kulağa ezber ediliyor. Bir de klasik şiirimizin yani divan edebiyatının şöyle bir özelliği var. vezne uygun biçimde söylenir. Bu kuraldır. Yani oradaki her hecenin ağırlığı, uzunluğu, kısalığı efendim, ölçülüdür. Rastgele değildir. Kafiye, redif disiplini vardır. Kullanılan kelimelerin, mazmunların, metaforların, yeni deyişle imgelerin işaret ettiği manalar vardır. Dudak der dudağa kastetmez. Meyhane der meyhane değildir. Şarap der şarap değildir. Velhasıl hayatta kullandığımız her kelime şiirde bambaşka bir biçimde yer alır. Bu kadar kurallar içinde, bu kadar sıkı disiplin içinde hem doğru ve hem güzel söylüyor olmak insanı da terbiye ediyor tabii. Zihnini terbiye ediyor, insanı kaliteli düşünmeye alıştırıyor, sevk ediyor. Hikmeti, güzel sözleri, nasihatı, şiirle yapıyor olmanın çok güzel bir örneğini hem de son yüzyılda vefatı 1918 Yozgatlı şair Fenni merhumun bir şiiri üzerinden örnek göstermemiz mümkün. Biz bunlara yeterince vakıf olmadığımız için, iyi tanımadığımız için aynı dersleri bilmeyenlerden alıyoruz. Batıdan geliyorlar, bir takım havayla falan filan bize insanlık dersi veriyorlar ama biz de safça bunlara boyun eğiyor böyle karşılarda hayran hayran halbuki dememiz lazımdır ki ben yani kendimizi tanıtsak çok rahat diyeceğimiz bir şey söylüyorum. Biz Fani efendim siz ne ara geliştiniz de biz duymadık? Yani sömürge değil mi ahlakınız? Yani zalimsiniz bir kere yani bir hesaplaşalım bakalım yani şu tarih önünde bir hesaplaşalım. İki cihan harbinin ikisinde de milyonlarca insan öldü boş yere ve hiçbirini Müslümanlar yapmadı. Yani siz bize ne öğretiyorsunuz bir tanışalım bakalım yani. Kendinizi düzelttiniz, tevbe ettinizse onu bilelim falan şeklinde böyle bir dik duruşumuz yoktur. Hı. Ve onlardan kayıtsız, kendimizi tanımazımız için kayıtsız şahsız ders alırız. Önce alırsa. kendimizi tanımamız, ee, bilmemiz gerekiyor. Kimseyi anlatmamıza gerek yok ama kendimizi tanıma ihtiyacımız var. Evet. Son örneklerden çok parlak örneklerden biri olan Yozgatlı Fenli, boncuk bulmuş çocuk gibi sevindiğim bir şairdir bulduğunda. Çok güçlüdür, büyük ustadır ama işin hazin tarafı şudur. Yozgat'ta bile kendisini tanıyan 10 kişiye tesadüf etmeniz kolay değildir. Vefat 1918. 101 yıl olmuş ve siz bu noktadaysanız, e bu ayıp oluyor tabii biraz, ayıp oluyor aslında. Yani onun bir şiiri var, 77 Mısra'dır. Tamamını web sayfamda, izahıyla, yazdığım ilk kitapta da, izahıyla birlikte verdimse de, tamamını şimdi burada ...okumaya çalışmak çok yorucu... ...dinleyici için de yorucu olur... ...birkaç mısrağını örnek olarak arz edeyim... ...11 kıtadır hepsi... ...her mısrağında... ...77 mısrada bir hayat prensibi... ...koyan... ...bir vecize söyleyen... ...hikmet sahibi bir adamdan bahsediyorum... ...peki bakıyoruz bu adam nasıl biri... ...orta karar bir eğitimi var... ...bugünkü karşılıklı lise mezunu falan yani... ...çok yüksek bir eğitim değil bu... ...ama sanatçı ruhlu... ...sadece şiirde değil... Gubari hat dediğimiz sanat dalında da çok mahir o sanat şudur. Bir pirinç tanesi üzerine besmeleyle ile ihlas yazmış, cenaz şerif yazmış. Yani insan merak ediyor bu nasıl bir inceliktir? Ya kendisine de soracağım yani usta diyeceğim ya hayırdır ya. Eline ne geçti? Aferin diyen mi var? Zengin mi oldu? Yok öyle bir şey ya. Adam güzelliğin peşinde. Adam yani sanat Allah'ı aramak Necip Fazıl'ın dediği gibi onu kavramış. Onun özelliği ve güzelliği var onun üzerinde.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 Yapış bir kamilin destinden insan olmak istersen, Nebiyi Efhamı efham Hasan Medheyle Hassan olmak istersen, Rıza babında bekle rahme şayan olmak istersen, Sakın bir dideyi ağlatma handan olmak istersen, Dokunma hatırı muğra Süleyman olmak istersen açıklamaları sonraya bırakalım ama bir kıta daha okuyayım. <gülüyor> Buyurunuz. Mezverret bahşi olur gerçi adüden ahz Fakat icab eder birçok mezahim ihtiyar etmek. Benim re'yimce hatta nabecadır inkisaretmek. Fazilettir onu afvu keremle şermsar etmek, cinayettir dili ebnayı cinsi dağdar etmek, sakın bir diideyi ağlatma, handan olmak istersen, dokunma hatırı muğra, Süleyman olmak istersen. Gerisini şimdi bırakayım, 77'den 14 okudum, 77 mısra'ın 14 mısra'ını okudum. Dediğim gibi tamamına açıklamasıyla birlikte ulaşmak işten bile değil. Biz okuduklarımızın günümüz Türkçesinde karşılığı nedir? Yani Türkçeden Türkçe'ye tercümesi nasıl yapılabilir? Evet. Şeklinde bakarsak. Sıkıntılardan kaçma, rahatına düşkün olma. Eğer mahsudi ihvan olmak istersen. Kritik bir ifade. Mahsudi ihvan, bu arada lugat karıştırmayı tavsiye ediyorum herkese çok faydalıdır lezzetli bir şeydir kardeşlerinin kıskandığı o zat var ya onun gibi olmak istersen sıkıntıdan kaçma diyor kim o kardeşlerinin dahi kıskandığı Hazreti Yusuf evet. aleyhisselam ne gördü kuyuya atıldı esaret gördü kölelik gördü hapis gördü ve Yusuf aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de en uzun anlatılan hikayenin kahramanı olarak güzeller güzeli Yusuf olarak önümüzde bir muallim ona bak ibret al diyor. İkinci Mısra yetiş imdadı mazlumana arslan olmak istersen zayıfların mazlumların imdadına yetiş diyor arslan olmak istersen. Arslan kim? Hazreti Ali. Yani size hatırlattığı şey şu. Hazreti Ali'yi Allah'ın arslanı Esedullahil Galip sıfatıyla Allah'ın arslanı sıfatıyla andıran şey hasmını yenmesi değil nefsine galip olmasıdır mazlumlara arka çıkmasıdır sen adaletten, güzellikten yana ol, doğrudan yana ol nefsine galip ol, Allah'ın aslanı gibi olursun diyor yapış bir kamilin destinden insan olmak istersen bir usta takip etmeden adam olamazsın diyor yani usta çırak münasebeti berberliği öğrenecekken adama usta lazım yoksa adamı kulağını keser jiletle boğazını keser e o kadar bir işte sana usta lazımsa Hayat yolculuğunda Ebedi saadet yolculuğunda Ebedi felaket tehlikesinden kurtulma işinde Rehbersiz hiç olur mu? Olacak iş midir? Rehbersiz yola çıkma diyor Kendine güvenme İnsan eğer bir rehbere uymazsa Nefsine uyar Nefsine uyan da kendi gibi olur diyor Rıza babında bekle Rahme şayan olmak istersen Derse bak Diyor ki merhamete kavuşman için senin razı olman lazım. Ne demek? Allah'ın sana verdiği hiçbir şeye razı değilsin. Yaşını beğenmiyorsun, boyunu beğenmiyorsun, doğduğun yerden hoşnut değilsin. Hatta cinsiyetinden hoşnut değilsin falan. Sana verilenden sen razı değilsin. Gelirini beğenmiyorsun falan. Ve istiyorsun ki senden razı olunsun. Olmaz. Razı ol ki senden de razı olunsun. Sen Allah'ın sana verdiğine şükret, teşekkür et, razı ol ki... ...senin de kusurların mazur görürsün, merhamete bilesin diyor. Sen kendini rüzeltmeden nereye gidiyorsun? Nebiyye <Sessizlik> efham-ı medheyle Hassan olmak istersen... ...o mısırada da sahabe-i kiram içinde Hazreti Peygamber için şiir yazan büyük şair... ...Hassan bin Sabit'i hatırlatarak onu öven Hassan bin Sabit olur. İşin bu çünkü güzellikle meşgul olanlar, söz veya yazı sanatına malik olanlar... İçin Hazreti Peygamber beni anlatsın buyurdular. Birinize söz ve yazı sanatı verilirse beni anlatsın buyurdular. Son iki Mısra'ya geldik. Birinci kıtanın son iki her kıtanın sonunda tekrar ediyor. Sakın bir dideyi ağlatma handan olmak istersen, dokunma hatırı Muras Süleyman olmak istersen. Kimseyi ağlatma ki sen de gülebilesin ve şunu unutma. Karıncanın hatırını sormayı unutandan Süleyman olmaz. <gülüyor> 7 mısrada peygamberler tarihinin özeti, Kusa sen özeti, insanlık dersinin alası özün özü kaldı ki 11'de birini okuduk, dahası var yani. Hocam bu şiiri söylemek kolay bir şey değil. Pek çok konuda alanda bilgi sahibi olmak ha, gerekiyor. Tarih, Tabii. coğrafya, din, tasavvuf, hikmet. Demek ki çalışmış. Demek ki yetişmiş ki bunları söyleyebiliyor. Yani zaten o dediğiniz o, o nokta yani mevzu. Adam sadece şair, şiir söylemiyor. Adam süslü laf edip de böyle aferin almak falan değil mesele. Geniş bir kültür altyapı var. O kültürden geliyor. Cemil Meriç Rahmetli'nin dediği gibi biz ki aynı kitaplara başaydık. Bizden hala akrabam olur diyor. Onun çok gibi. Güzel. Bu coğrafyanın eğitim sisteminden geçmiş yani. İlk irfan ikliminden geçmiş. O koyam yazanı, padişahı, çobanı, esnafı, çiftçisi, askeri herkes aynı ortak değerlerin vakfı. Mesela o işte. O çok önemli hakikaten. Hocam peki tabii bunu anlayabilmek için de bu alanlara hiç olmasına meraklı meyilli olmak lazım evet. yoksa elbette Tabii. ki duvar olur bizim elbette. için hiçbir anlam ifade elbette. etmez uzağında kalmaya devam ederiz mesela ben çok sık karşılaşacağım suali burada cevaplamış olayım siz de zaten zımnen onu sormuş oldunuz nasıl ezberliyorsun nasıl ediyorsun abi bakın ben yani şunu söyleyeyim yani ezberlediğim şey Fransızca değil Çince değil Rusça değil Türkçe kendime ait bir şey okudum ezberledim ya bunun nesini öveceğim, nesiniyle övüneceğim. Benim Türkçeden başka bir şey bileyim yok ki. Bildiğim bir dilde yok. Yani yarın bir iki gün sonra Almanya'ya gideceğiz. Kara kara düşünüyorum. Derdimi nasıl anlatacağım oralarda diye. Ben sadece Türkçe biliyorum. E Türkçeden iki şairin yazdığını oturup ezberledi diye bir adama alkış verilmez. Haksızlık olur. Sekiz yaşındaki hafızları hatırlayalım. Hocam yalnız istisnalardan birisiniz. Ama, ama çocuk hıfzı yapmış. Kur'an-ı Kerim ezberlemiş 600 sayfa. Yaşı kaç? 10. Hı hı. yani karşı karşıya koyalım teraziye bak bak. yani demek ki şunu demek istiyorum Allah bu kabiliyeti kuluna peşin vermiş demek ki dilin bilmediği bir da 600 sayfa ezberleyebiliyorsa 10 yaşında bir çocuk kimse demesin ki ben ezberleyemedim ezberleyemiyorum falan vakti yoktur ilgilenememiştir yeterince zaman ayıramamıştır sistemine uymamıştır da olur yoksa o kabiliyet peşin Allah öyle yarattı o potansiyel yani var. Herkes de var az ya da çok, hı hı. Ya da çok. yani ben ezber yapamıyorum diyen birçok kişiye bakıyorum da öyle sahalarda derin bilgi sahibi ki hayret ediyorum ya ho ho. bakın mesela şu soruyla çok karşılaşırım Mecnun'un aşkını anlatıyorsun abi nefesimiz kesiliyor Ferhat Şirin tamam abi, günümüzde böyle aşk var mı? var daha büyüğü var arz edeyim İstanbul'un pendiğinden karlı bir soğuk kış gününde yola çıkıp bu yakadaki Avrupa yakasındaki tuttuğu takımın stadyumuna iki buçuk saatlik meşakkatle gelip en az iki saat kar altında bekledikten sonra güç bela temin ettiği biletle stadyumda bir iki saat daha titredikten sonra seyrettiği maçın bütün enstantanelerini yedi gün boyunca karşılaştığı her kişiyle noktası noktasına sohbet edip her gün 30 sayfa bir spor gazetesini hatmedip bütün detaylara derin bilgi vukuf sahibi olduktan sonra önümüzdeki hafta deplasmandaki maçına da aynı şevk ve gayretle giden dar gelirli dostum aşık değilse ben aşkı bilmiyorum. İşte aşıktır. Aşk budur. Soru bugün aşk var mı değil. Aşk var her zaman vardı olacak. Maşuk kim? Sen gönlünü nereye verdin? mesela o. Yoksa herkes aşık. Yani anlattığım dramatik e, senaryoda abartı yok biliyorsunuz. Daha beteri, daha şiddetlisi, daha yakıcı aşk hiç ifadeye bile gelmeden her insanın nefsine karşı olan aşkıdır ki bütün işlerini nefsinin arzusu istikametinde yapıyorsun. Her emrine boyun eğiyorsun. Hiç sözünden çıkmıyorsun. Nefsine tapanları görmedin mi? Ayetini hatırlatmak isterim. Cenabı Peygamber buyurdu ki Aleyhissalatu vesselam sizin için iki şeyden korkuyorum. Allah'a değil nefsinize tapmanızdan bir, ölümü unutmanızdan iki. Yani aslında kendimizle şöyle bir hesaplaşmaya bir beş dakika ayırmamız iyi olur yani. Çünkü az kaldı toprak bizi davet ediyor. Hele şu yaşımızda toprak kokmaya da başladık. İşte geldik gidiyoruz. Yer, yer üstündekine dermiş ki bize yani. İyi hava atıyorsun ama gelince anlaşırız. <gülüyor> yani kabiliyet peşin var bacım, fıtri bu, emanet. Beyin nasıl bir kabiliyete sahip? Beyin nasıl yaratıldı? Ve sen onu nasıl kullanıyorsun var ya? Düşünse insan çıldırır ya. Acayip bir şey ya, acayip bir şey. Yani nelerle zehirleniyoruz? Karikatürize diyeyim biraz. Avm'ye bir giriyorsun, 5 saatte çıkamıyorsun. Ne yapıyorsun sen bu avm'de Yani ihtiyacın ne? Ve sen ne kadar zaman ayırdın vakit ayırdın nakit ayırdın hangi ne kadar vaktini ne kadar değer miydi bir düşünelim canım ya bir insansınız ya böyle rüzgara kapılacak yaprak mıyız biz yani şuursuz hareket edecek nasıl erdin diye sordular da Davut'u ta iyi ya cevaba bak kediden ders aldım diyor nasıl yani dediler. Fareyi beklerken gördüm o kadar konsantre, o kadar dikkatliydi ki. <gülüyor> bir lokma et için kedide bu dikkat varsa insan olarak benim daha dikkatli olmam lazım dedim. Dikkatimin dağılmasına müsaade etmedim dedim. Mesele odur. Nereye gidiyorsun ahirete? Abi bir bak ya bir düşünelim. Biraz düşünelim canım ya. Yani ahiret bu şaka mı ya? Bugün yarın işte tamam yani. Hocam insan nedir üzerine düşünme. Evet. Kendimizin farkına... Evet. Ee, onun onun için... bizdeki şairlerden en güzel anlatan, muhtemelen... ...Şeyh Galip mesela, Onu işte iki şiir deseydiniz ikincisi de o olurdu. Ey dil ey dil neye bu rütbede pürgamsın sen... ...gerçi viraneysen genci mutalsamsın sen... ...secde fermayı melek zatı mükerremsin sen... ...bildiğin gibi değil cümleden akvamsın sen... ...ruhsun nefhayı cibril ile tevhemsin sen... ...sırrı haksın meseli ısıy meryemsin sen... Hoşçabak zatın hakem zübde-i alemsin sen. Merdumi deyi i ekvan olan ademsin sen. Yani? Sevildiğini bil yanlış yapma. Türkçesi bu. Allah seni kıymetli yarattı. Özel yarattı. Bunu unutma. Yani şunu yap şunu yapma demiyorum sana. Onlar yazıyor zaten kitaplar. Sana dediğim şu. Allah sana kıymet verdi. Bunu unutma. Kendini lekeleme. Hoşçabak zatın hakem zübde-i alemsin sen. Kainatın özetisin. Çekirdeğisin, merdüm edide-i olan Adem'sin sen, bütün yaratılmışların göz bebeği olan Adem'sin sen. Baban Hazreti Adem henüz bir su ile toprak arasında bir heykel gibiyken meleklere emrolundu da Adem'e doğru secde edin dedi Allah-u Teala meleklere. Sen o kadar kıymetlisin, hikayen orada başladı, unutma. Geldin dünyaya 3-5'ye takılıp yapma, kendini harcama, zayi etme. Bu dünya senin için yaratıldı zaten, senin hizmetinde. Adam gibi kullan, üstüne bas geç, kullanıp geçeceksin. Buna gönül vermek, aşık olmak, sevdalanmak, her şeyi buna göre tasarlamak, buna değer vermek ahmaklık olur diyor yani. Bindiğin eşeğe şiir yazman gerekmez yani, beden eşektir diyor. <gülüyor> ...deden eşek bineceksin... ...az kaldı zaten ineceksin... ...ama sen beden değilsin... ...beden senin eşeğin... ...sen ruhsun... ...kendi kıymetini bil... ...sevildiğini bil yanlış yapma yani... ...ez cümle özetin özeti... Hocam insana bunların hatırlatılması gerekiyor... ...zaten büyük kesintiler... ...en kıtalar kırılmalardan geliyoruz... ...kaybettiğimiz i̇şte, çok şey var... İşte adam yokluğunda evet. bize düşen bu işte... Evet. ...yoksa bana nereden nereye bu da... Değil, ...ama zamanımız... ...bunu getirdi... Herkesin bir mazereti var haklı da üstelik Ya yani Fırtınalar fena esti Üzerimize çok kötü gelindi Sendeledik sersemledik Şaşırdık olabilir Ama adres de belli Adres var. belli Belli. O halde bir kabiliyetin var madem Çenen çalışıyor Bana geçen de TRT'de televizyonda Baktılar yanımda 2-3 kişi var Tambur çalıyor biri bilmem ne çalıyor Herkes de çalacak bir şey var Benim kucağımı boş görünce yönetmen merakla baktı ben de çene çalıyorum dedim. <gülüyor> söz söz şifadır ama söz aynı zamanda zehirdir. Bunu eskemiyelim. Söz hem şifadır hem zehirdir. Evet, yani, Bunun nasılını dinleyelim. Yani şimdi sizden. kulağından zehirleniyor insan. Yanlış şeyler duyuyoruz. Sahibinin kötü niyeti söze siniyor, siner zaten ya. Yani nereden geldiğine bakıyoruz kalbi. Hangi kalpten geliyor? Yani geliyor. Ama Şifayı nereden buluyor? Yine sözden. Güzel sözden. Onun için biz hep güzel söylenmesi evet, tavsiye Bir işte. Söz Hiç canlıdır evet, demiş büyükler. Evet söz canlıdır tabii. Dile dikkat et diyor. Büyükler şöyle işaret etmişler. Her sabah insan vücudu üçe ayrılır diyor insanın bütün mevcudatı. Nesi varsa birinci grup. İkinci grup kalp. Tek başına başlı başına grup. Üçüncüsü dil. Tek başına grup teşkil ediyor dil. Diline dikkat et diyor. Çünkü insan oradan yanar veya oradan kurtulur. En tatlı şey dil, en acı şey dil. Yani demek ki söz, söz mühim. Ama peygamber oldu, sağır peygamber olmadı. Söz hayattır, önemlidir. Hayati bir inanç meselesidir söz. Çok <gülüyor> evet, güzel. Söz hayatidir, evet. <gülüyor> Çok güzel. Mevlana Hazretleri'nin de hep Mesnevi'yi, Dinle diye başladı. gönderme yapılıyor. Dinle ya diye efendim. başlıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de oku diye başladı. Evet. Yaz diye bir emir yok. Evet. <gülüyor> Çok önemli. Ne dinlediğin, evet. ne söylediğin, her şeyinden sorumlusun. Evet. Çünkü sen kainatın göz bebeğisin. Evet. En şereflisin evet. diyor değil mi efendim? Hocam bu aslında divan edebiyatı, divan şiiri bize ne kadar güzel şeyler söylüyor. Yani bunu kapatıyorlar işte bize. Yani eğitim sistemi demek ki tesadüfen olabilir mi? Bunu görmeni istemedi işte. Bunu görmeyince ne olacak? Oyuncak olacaksın. Birileri seni dizayn edecek. Birileri sana şekil verecek, yön verecek. E verdi işte. i̇şte Tanımlasın... kelimeleri kaybettik, kavramları kaybediyoruz. Başkalarının kelimeleriyle konuşuyoruz. Ya da o kaybettiklerimizin yerine koyduklarımız tam anlamıyla o manayı. Derde deva evet, ifade etmiyor. Derde devam. Büyük bir kargaşa, karmaşa, evet. kalp kargaşası, karmaşası, zihin akıl karmaşası. Yaşıyoruz Ordularla fethedemezsin bir memleketi ama kelimelerle esir edersin esir Yani bir memleket konfüçüsün sözüydü galiba Kelimelerle meşgul olurum diyor Dille meşgul olurum diyor Bir toplumu kontrol altına alacaksam Hakikaten de öyle Shakespeare'in de Hamlet'te söylettiği gibi Oydu değil mi? Kelimeler kelimeler kelimeler Bir kelimeyle Hazreti Yunus Emre Söz var iş bitirir söz var baş getirir. ''Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz. Kişi bile söz demini, demeye sözün kemini, bu cihan cehennemini, sekiz uçmağı ede bir söz. Cehennem gibi olan dünyayı bir söz cennete çevirir.'' diyor. Güzel söz. ''Ebedi felakete gidenin söylediği kelime hayır, ebedi saadetin kumandanının söylediği söz evet.'' Ebu Cehil, Ebu Bekir. Ne, tek söz, biri hayır dedi, biri evet dedi. Hepsi bu. İşte mesela o evet içindir, söz hayatidir dememiz ondan. Şiirimiz bunun terennümüdür, bülbül şakuması gibidir. Tanımak, öğrenmek biraz zaman alabilir, biraz yorabilir ama buna değer canım. Başka şeyleri ayırdığımız zamanı yani, ömrümüzden zaten, zaten. değil mi efendim? O vakitleri şöyle bir durup... E, hesap etmek lazım bakalım Ben nerelerde zaman harcıyorum Yani zamanım yetmiyor diyorum ama Acaba haklı mıyım Hı -hı. Abi iki dizi seyrediyorsan dörderden sekiz saat harcıyorsun Demektir ki Haftada sekiz saat çalışarak doktora biter Doktora başlasan biter yani, yani Bunu kabul edelim <gülüyor> kabul Demek ederim. ki mazeret ve gerekçelerimiz var tabii, tabii. Yani orada bir samimiyetsizlik ki e, Ben mütevazı sanıyorsun. iki dizi dedim Beş dizi takip eden var Her gün dört saat demek bu o dört saat hangi dört saat iş bitti eve geldin çoluğuna çocuğuna ilgileneceğin kritik o dört en verimlisi dört saati ekran karşısında kaybediyorsun kendi iradenle. O arada çocuk ne yapıyor o da başka bir ekrana mahkum ve sen o çocuk büyüdüğünde tanımıyorsun. Bir kimseyi suçlama yani ihmal senin ve selam. Hocam irade tabi devreye girmesi ya, tabii. lazım burada yani şimdi. Ee, malum internet akıllı telefonlarla çok daha zorlaştı iradesini elinden ya, alıyor akıl diyor. ona akıl dedik bir de ya <gülüyor> tabii, evet. Evet. Yani bizden daha evet. üstü bir yerde tabii, tabii, tabii, zaten. tabi ona köleliği kabul etmiş olmak ve aslında çok sıkıntılı felsefi olarak çok sıkıntılı bir bu da bir bilinçaltı zaman. oluşturuyor tabii, şimdi, teknoloji. Dedik, şimdi teknoloji evet, kendimizi evet. kötü hissediyoruz evet. İnsanlıktan uzaklaşmaktır bu insanlığı kaybetmektir bu ve modern çağ insanlığımıza saldırmaktadır. Kapitalizm insanlığı yok etme ve onu kendi amaçlarına kanalize etme yolundadır. Bunun silahları mabetleri avemelerdir. Satış, tüketim çılgınlığı, efendim, şuursuzca harcamalar falan yani. O, Mutlu olacağını düşünüyor, düşünüyor tabii insan sürekli tüketmekle, almakla. Oysa öyle olmadığını da keşf Mesela bir cümle hatırıma geldi Sayenizde iyi hatırlattınız Şair Necip Fazıl Kısakürey'in Hocasının hocasının bir sözü Fehim Arvasi Hazretleri Bu bana lazım değil Diyen rahat eder Çok güzel <gülüyor> Hürriyeti kazanmanın en kestirme yolu Bu bana lazım değil diyen rahat eder Eskiler buna istina diyorlar Abi sen bana şimdi yani şu ihtiyaç falan diye beni peşine takıyorsun da gerçekten ihtiyaç mı? Bir dur bakalım ya Allah Allah kaç gün ömrüm var benim hayat dediğin ne? Bir dakika belki de hiç lazım değil. O bana rahatlık vermiyor ki bilekiz canıma okuyor. Bir meşguliyet yani beceremezsen satın aldığın araba sırtına biner. Arabaya binmek için alırsın ama e, çok olur ki araba sana biner onu kollamaktan, korumaktan hayatın mahvolur. Mal biriktirmek için değil ömür. Mal ömrün rahatı için. Hazreti Ali'yi hatırlayalım radıyallahu anh. Para çok kötü bir efendi ama iyi bir hizmetçidir. Özetlemiş. Nerede, nerede olduğuna bakacaksın yani. Ne yapıyorsun? Para kullanma, alma demiyor kimse. Ama ona yönetiliyor musun? Onu yönetiyor musun? Yani hoşça bak zatına kim? Yani kendini tanırsan Servet, mal, dünya, makam, mevki, hepsi diploma. Senin aletin olur, kullanırsın. Hem kendine faydalı olur hem etrafına faydalı olur. Ama bilirsin ki gaye bu değil. Evet. Hocam bunların sık sık hatırlatılması gerekiyor. Bu anlamda ben sizin yaptığınız çalışmalar hakikaten çok kıymetli buluyorum. Allah Kesinlikle. razı olsun. Biraz önce hikmet evet. kelimesi geçti birkaç defa. Evet. Hikmet nedir? Niçin sorusunun cevabı. Niçin sorusunun cevabı. Niçin sorusunun cevabı? Batı medeniyeti faaliyetlerini, medeniyeti tanımlarken, bilimsel faaliyetlerini adlandırırken şu lafı çok kullanır. Now how? Nasıl? Bizdeki soru now why'dır. Niçin? Burada ayrılırız yani. Niçin? Sadece başarıyor olmak, kazanıyor olmak, yukarıya çıkıyor olmak, vurup yıkıyor olmak değil mesela. Tamam da niçin? İnsana faydalı mı? İnsanın hem dünyasına hem ahiretine, hem bedenine hem ruhuna faydalı mı? Çünkü insan iki tarafı olan bir varlık. Maddesi var, ruhu var. Sonu izmde biten her şey insanın ruhunu ya inkar eder ya ihmal eder. Ya bilmez ya da bilir görmezden gelir. O yüzden... İdeolojiler akla giydirilen deli gömlekleridir derken Cemil Meriç çok haklı. Bizde ise niçin sorusunu sorduğunuz zaman e, tamam insan için iyi ama insan ne? Beden ve ruh ha, ikisi birden. Zahir ve batın. Hocam tabii hatırlatılması gerekiyor dedim oldukça önemli. Bunun için de işte... Şiir hayatımızda yer almalı. Divan edebiyatıyla ilgili mutlaka talepkar olmak gerekiyor. Faydası çok. E, faydası evet. çok. Ve türküler bu anlamda oldukça önemli. Bu geleneğin damarlarından birisi. Bize insanlığımızı, nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi hatırlatıyor. Bir müzik eserine de yer vereceğiz. Yine sizin tercih ettiğiniz Ela Gözlüm Ben Bu Yerden Gidersem <gülüyor> türküsünü de evet. dinleyicilerimize paylaşacağız. Evet. Ama Şimdi evet. programımızın sonuna doğru yaklaşırken evet. kıymetli hocam tabii Buyurun. Türküler içinde pek çok şeyi barındırmakta yani olmasaydı kendimizi nasıl ifade ederdik bilmiyorum evet. ee, işte aşk var sevgi var muhabbet var savaşlar var ayrılıklar var velhasıl iyi okumak gerekiyor Türkileri ve sahip çıkmak gerekiyor tam da burada özel istekler var siz ayrılık şiirlerini de çok güzel okuyorsunuz olur memnuniyetle Anladım. böyle ayrılık şiirleri paylaşarak veda etmiş olacağız efendim olur. 1981 yılında 20 yaşındayken evlendim Hanımefendi memlekette anneme babama bırakarak okumaya gittim ve 3 sene üniversite tahsili yaptım ayrılık günleriydi ve bütün ayrılık şiirlerini ezberleme konusunda olağanüstü bir kabiliyet kazandım o dönemde ezberlediğim şiirleri sağda solda okuyunca anladım ki dinleyicilerimiz, gençlerimiz bunu beğenmişler. Birkaç örnek olarak arz edeyim. Bir Lütfen. Faruk Nafiz'indir. O da 1973'te vefat etti. Hem Aruz'la hem Hece'yle çok harika eserleri olan büyük bir şairimiz. Han Duvarları mesela. Han Duvarları değil mi hocam? onun şahseridir evet. Ayrılığa dair olan şiiri şu. Bahse konu olan şiirin olduğunu tahmin ediyorum çünkü çok beğenildi o.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 Kaldı ceset çıktı nefes Nerede o can nerede o ses Gelsen de bir gelmesen de Ağaç yaş iken eğilir Demir tavında dövülür Çocuk küçükken sevilir Gelsen de bir gelmesen de Serden geçti artık bitti Bu ayrılık cana yetti O bir Demdi geldi geçti Gelsen de bir gelmesen de Hala vakit kaldıysa Üçüncüsünü denecek fazıl merhumdan olabilir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 Muhteşem. Ve tabii ki hepimizin gençlik yaşlarında ezberledi. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar diye devam Geçti, ediyor. Geçti istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni, bırak vehmimde gölgeni, gelme artık neye yarar? Hocam hakikaten muhteşem. Her biri bir program konusu olabilecek nitelikte, derinlikte, katmanlıkta. Söylenmiş sözler, şiirler, bunlar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. E, Keşif ettiğiniz Estağfurullah. için, Estağfurullah. tüm samimiyetinizle. Allah razı olsun. Efendim, bir türküyle veda edelim dedik. Olur. Ela Ben bu elden gidersem Allah gözler yani silmelülmelül. Allah Allah. Yani dokunaklı tabi ama <gülüyor> Böylece veda edeceğiz Eksik Çok teşekkürler kıymetli hocam Evet değerli dinleyenler Hayati İnanç Hocam bugün misafirimizde Hakikaten su gibi akıp geçen Çok keyifli çok zevkli istifadeli bir programda daha bizlerle Birlikte oldu sağ olsun Var olsun ömrüne bereket Programı hazırlayan ve sunan Ben Deniz Saniye Öztürk Yapımcımız Özlem Demir Teknik masada Mehmet Bahar bir sonraki programda aynı gün ve saatte birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın.